611, numaralı konu, Hazreti Ömer'in zımmilerden bir ihtiyara Mal'dan maaş bağlatması, evet, Abdullah bin Ebi Hedird el-Eslemi şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'le birlikte Câbiye'ye gitmiştik, orada dilenmekte olan yaşlı birisini gördük, Hazreti Ömer onun kim olduğunu sordu, milerden biridir, yaşlanmış ve zayıf düşmüştür, artık bir iş yapamadığından dileniyor, dediler, bunun üzerine Hazreti Ömer ondan cizye alınmamasını emrederek, siz, zayıf düşüp eli iş yapamaya ancak hale gelinceye dek ondan cizye aldınız, şimdi ise onu kendi haline terk etmişsiniz, o da dilenmek zorunda kalmış dedi ve bu yaşlı adama Beytülmal'dan 10 dirhem maaş bağladı, sonradan öğrendik ki bu adamın bakıma muhtaç çocukları da varmış.